Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Amma ba'd Dersimizde yine devam ettiğimiz konu La ilahe illallah'ın şartlarıydı Bir şartı olan La ilahe illallah'ın Ve bugün insanların bir çoğunun Gafil olduğu Bilakis hayatlarında isminin dahi geçmediği tavutu inkar meselesini Elimizden geldiğince Anlatmaya çalıştık Bugünkü dersimizde ise işte inşallah yine La İlahe illallah hadislerinden yola çıkaraktan ve La İlahe İllallah ile ilgili ayetleri açıklayan ayetlere bakaraktan Allah'ın ve Resulünün La ilahe İllallah'a getirmiş olduğu diğer şartlara da bakacağız. Tabi arkadaşlar burada konuya başlamadan önce bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. İlk konunun başında söylemiştik. Bugün birçok insan zanneder ki Men kâle La ilahe illallah İllallah dekhalel cennet. Kim La ilahe illallah derse cennete girecektir. Öyle değil mi? Biz bu hadisi inkar etmiyoruz. Bu hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş, sahip olan bir hadistir. Yalnız dinde sadece bu hadis yoktur. Veya La ilahe illallahı anlatan sadece bu hadis yoktur. Ki hepimiz biliriz, bir konunun hükmünü araştırırken sonuca ulaşabilmek için o konu hakkında var olan, o konu hakkında varid olmuş. Bütün ayet ve hadislerin bir araya toplanaraktan ve bir arada amel edilerekten sonuca ulaşılması lazımdır. Öyle değil mi? Sanki bütün hadis kitaplarımızda ve Kur'an'da hiç la ilahe illallah'ı anlatan bir ayet yok da sadece men LA lâ ilâhe illallah dâhal'l cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir gibi bir anlayış oluşmuştur insanların yanında. O zaman biz ne diyoruz? Hayır diyoruz. uğruna kanlar akıtılan ...Uğruna malların, canların feda edildiği, uğruna hayatların değiştiği, uğruna hicretlerin yapıldığı, uğruna üç yıl açlık çekilen bir kelime bu kadar basit bir kelime olmasa gerek. Yani bizden öndeki milletler de, sahabe de bu kelimeyi söylüyorlardı. Allah onlardan razı oluyordu bu kelimeden sonra. Ama onların bütün hayatı değişiyordu. Ama onların hayatında gözle görülebilir ve hissedilebilir ve tarihin şehadet ettiği büyük bir değişiklik vardı. Ama bugün biz de söylüyoruz, onların yaptığı hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece de kimeyi ağzımızda söylüyoruz. Bu ne değildir arkadaşlar? Bu ikisi asla ve asla bir olamaz. O zaman La ilahe illallah'a ge illallah dair gelen hadisler veyahut da ayetler ışığında La ilahe illallah'ın diğer şartlarını anlatmaya çalışalım. İlk şartımızı söylerken <gülüyor> demiştik ki, tağutu inkar, bir insanın Müslüman olabilip, La ilahe illallah hükümlerinin üzerinde icra edilebilmesi için dünyada Müslüman ahirette de Müslümanlar zümresiyle beraber edilebilmesi için o insanın ne olması lazımdır? O insanın tağutu inkar etmesi lazımdır demiştik. Ve tağutu inkar etmeden de kim kendini ne kadar kandırırsa kandırsın, ne kadar gün içinde tesbihlerle La ilahe illallah çekerse çeksin bu La ilahe illallahın ona fayda vermeyeceğini anlatmaya çalışmıştır. Yine bunun gibi la ilahe başka bir şartı ise nutk ve ikrar dediğimiz la ilahe illallahı ağızla ikrar etmektir. La ilahe illallahı ağızla ikrar etmek. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerifte bize ne diyor arkadaşlar? Umirtu en uqatil annasa hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve anni Muhammedun Resulullah. Ben insanlar ve anni Muhammedun Resulullah. Ben insanlar La ilahe illallah Muhammedun diye diyene kadar onlarla savaşmakla hem Bir rivayete şehadet edene kadar, bir rivayete ise hatta yakulû, ta ki ağızlarıyla söyleyene kadar ben onlarla ne yaptım? Ben onlarla savaşmakla hem İşte Müslim'de bu hadis muttefakun aleyh biliyorsunuz. Müslim'de İmam Nevişerhinde şerhinde bu hadisi açıklarken diyor ki bu hadisten anlaşılan nedir? İmanın şartı şehadeti ikrardır. İmanın şartı Şehadeti ne yapmaktır? Ağızla ikrar etmek ve söylediğine itikat etmek ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm getirdiklerine de itikat etmektir. Ve aynı şekilde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları İslam'a davet ederken ki hadislere bakınız, göreceksiniz Peygamber insanlardan bu kelimeyi ağızlarıyla söylemelerini diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani mesela amcasına ki amcası kafir olarak öldü, amcasından La ilahe illallah derken ne diyordu? Ya ammû. Kul la ilahe illallah kelime. Eşhedü leke biha indallah. Bu kelimeyi söyle Allah'ın yanında sana şahadet edeyim. Bu kelimeyi söyledi diyeyim diyordu Peygamber Aleyhisselam. Ama kul la ilahe illallah diyordu. Bu kelimeyi ne yap? Bu kelimeyi ağzınla söyle diye Peygamber Vesselam'dan talepte bulunuyordu. E şimdi arkadaşlar bu la ilahe illallah'ın bir şartıdır. La ilahe illallah ağzıyla söylemek. E bugün maalesef birçok genç La ilahe illallah veya kelime-i veya kelime-i tevhidi söylettirin, yanlış söyleyecektir. Birçok genç, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedirsiniz, bu kelimeyi yanlış söyleyecektir. Hatta yani benim kendi bildiğim kelime kendisine sorulduğu zaman başını sonunda, sonunu başında okuyan insanlar vardır. O zaman bu kelime sorulduğu zaman daha söyleyemeyen bir insana, Bizim Müslüman dememiz mümkün değildir. Ha adam kelimeyi söyleyemiyor. Bu adamın zaten tağutu inkar etmesi de mümkün değildir. Çünkü kelimeyi ömründe adam ya bir defa çocukken ilkokulda din öğretmeni söylettirmiştir. Veya camide bir iki defa kutbede imamdan işitmiştir. Bu şekildeki bir La İlahe kesinlikle sahibine ne yapmaz? Kesinlikle sahibine fayda vermez. Öyle değil mi? O zaman diyoruz ki La İlahe İllallah'ın inkardan sonraki şartlarından bir tanesi... Kişinin bu kelimeyi ağzıyla mutfak etmesidir. Kişinin bu kelimeyi ağzıyla söylemesidir. Tabi bu ne içindir arkadaşlar? Kişiye dünyada Müslüman hükümlerinin icra edilebilmesi için kişinin arkasında namaz kılınıp üzerine namaz kılınıp Müslümanların mezarlığına gömülüp evlendirebilmesi için bu kelimeyi mutlaka ne yapması lazımdır? Bu kelimeyi söylemesi lazımdır. Tabi burada alimlerimiz bir noktaya değinmişlerdir. Onu da biz beyan edelim. Bir insana İslam'la hükmedebilmek için mutlaka bu kelimeyi söylemesi lazımdır. İmanla veya İslam'la hükmedebilmemiz için mutlaka bu kelimeyi söylemesi lazımdır. Bir de bu kelin yerine geçen başka bir şey daha vardır. O da İmam Kurtubi'nin Tövbe suresinde İshak edin ya nakletmiş olduğu icmadır. Eğer bir insan ya la ilahe söyler veya kelime-i şehadeti söyler veya da namaz kılar ise bu insana ile ne yapılır? Müslüman hükmünde bulunur. Fakat diyor sadece bu namaz için geçerlidir. Yani bir insan kafirse daha sonra onun namaz kılındığı görülürse bu onun Müslüman olduğuna hüküm edilir. Yani başlangıç itibariyle o insanın Müslüman olduğuna ne yapılır? O insanın Müslüman olduğuna hüküm edilir. Çünkü namazın bu şekilde kılınması bu ümmete hastır. Ve eğer adam namazı bu şekilde kılıyorsa bu da demektir ki bu adam tekrardan İslam'a dönmüştür. Veyahut da bu adam başlangıç olarak Müslümandır. Ama mesela örnek olarak diyoruz biz bunu. Mesela adamın birini gördük. La ilahe illallah diyor, ağzıyla ikrar ediyor veya camide namaz kılıyor. Öyle değil mi? Namazını kıldıktan sonra veya namazı kılmadan önce hutbeye çıkan adam bugün Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüdür, bugün müminlerin Türkiye halkının bayramıdır gibi ...bir küfür sözünü ıtlak ediyorsa... ...bu adamın zaten kafir olduğunu ne yaparız anlarız. Veya baktınız adam... ...Kelime-i Şehadet'i söylüyor... ...iki dakika sonra camiden çıktı... ...kabrin etrafında tavaf yapıyor. Öyle değil mi? Veya da kabrin yanında secde yapıyor. Veya da işittiğiniz dua ediyor... ...ey Abdülkadir Geydani bana şunu ver veya bunu ver. Veya da baktınız adamın birine... ...şu veya bu partiye... ...oy verilmesi gerektiğini söylüyor adam... Veya o tabaktanız adam cahiliye davalarına insanları davet ediyor. İle mahir İslam'da küfür olduğu belli olan bir şeye çağırıyor veya yapıyor bir fiil bu adamın Müslüman olmadığına delildir. Yani la ilahe illallah diyen insana İslam'la hükmetmek veya peygamberimizin mesela Üsame'ye la ila la ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdüm? dişi bu başlangıç olaraktır. Yani bir insan başlangıç olarak bu kelimeyi söylerse biz onun kini bilmeyiz. Ne için söylediğini de bilmeyiz. O etapta, o ilk etapta ona Müslüman muamelesi yaparız. Öyle değil mi? İlk etapta ona Müslüman muamelesi yaparız. Veya namaz kıldığını gördük, ilk etapta Müslüman muamelesi yaparız. Fakat bir dakika veya iki dakika sonra baktık. Toplumda yayılmış olan şirk çeşitlerinden bir çeşidi işliyor. Anlarız ki bu adam İslamiyet diniyle alakası yoktur. İçinde bulunmuş olduğu hal... Söylemiş olduğu kelimeyi ne yapıyor? Söylemiş olduğu kelimeyi yalanlıyor. Buradan da neyi anlamış olduk? Hani bazı insanların karıştırmış olduğu bir mesele. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Halid bin Velif'ten ben senden vereyim demesi. insanlar İslam'a girdiklerini ifade ettikten sonra onları öldürmesinden dolayı. Veya Üsame'nin La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdüğünde Peygamberiniz اَقَتَلْتَهُ بَعْدَا اَنْقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ben o da ilahe dedikten sonra mı sen onu öldürdün ey üsame demesi bu nedir arkadaşlar bu bize gösterir ki bu başlangıç olarak bu kelimeyi itlak eden bir insan başlangıç olarak ilk etapta biz bunu duyduğumuz zaman bir insana hükmen müslüman muamelesi yaparız öyle değil mi fakat olabilir ki kalbinde iman etmemiştir münafıktır veya bir iki dakika sonra adamdan bir küfür ameli gördük, öyle değil mi? Kalpteki meseleyi biz bilmeyiz, Allah'ın işidir. Biz ona Müslüman muamelesi yaparız. Ama bir iki dakika sonra veya bir yarım saat sonra veya tanışıklığımızdan sonra bu adamda bir şirk fiili gördük. O zaman bu adama biz Müslüman muamelesi yapmayız. Hele özellikle bu işlemiş olduğu şirk, dinin esaslarından olan bir şirkse ve her tarafta bu meseleler anlatılıyor. İnsanlar istese araştırabilirler. ...adam pek umursamıyorsa veya muanik bir kafirse o zaman ne yaparız? O zaman buna kafir muamelesi yaparız. Çünkü alimlerimizin yanında bütün fıkıh kitaplarından hangisini açarsanız açın... ...riddet babında, mürtet babında, mürtet Müslüman olduktan sonra İslam'dan çıkandır. Alimler neyle bir insanın İslam'dan çıkacağını anlatırken... ...sözle, fiille veyahut da itikatla kişinin İslam'ını kesmesidir. Yani kişinin küfür sözü söylemesi, küfür itikadıyla itikatlanması veyahut da küfür fiillerinden birini yapmasıyla İslam dairesinden çıkmasıdır diye. Ülemanız bize ne yapmışlardır? Riddetin tarifini yapmışlardır. O zaman bir insan da kesin dinde küfür olduğu bilinen bir fiili yapıyor veya bir sözü söylüyor veyahut da öyle bir itikatla itikatlanıyor, öyle bir niyetle niyetleniyorsa bu insana ne yaparız? Bu da dinin aslı olan mes'elelerdense bu biz bu insana kafir muamelesi yaparız. Yani anlatmak istediğimiz kelimeyi ilk söyleyene ilk etapta yapacağımız İslam muamelesidir. Yine bu La ilahe illallah'ın kitap ve sünnetten ortaya çıkan şartlarından bir tanesi de ilim şartıdır arkadaşlar. Yani üçüncü şartımız diyelim. Bir, tağutu inkar dedik. İki, nusk etmek, ağızla ikrar etmek dedik. Üçüncüsü ise kişinin ilim üzerine bu kelimeyi söylemesidir. Bunu neden dayanarak söylüyoruz? Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben diyor ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki o Allah birdir diyor. Kuru kuruya değil. Bil ki ilim üzerine ol ki o Allah'tan nedir? O Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ibadeti hak eden yoktur. Bil ki la ilahe illallah'ı bilerek söyle diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Aynı şekilde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifte hani dedik ya bazılarının zannettiği gibi sadece la ilahe illallah hakkında bir tane hadis yoktur. Yani la ilahe illallah diyen cennete girecektir ama Peygamberimiz başka hadislerde başka şartlar da getirmiştir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Men mâta ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah, dakhala'l cenne." Kim ölürse ve öldüğü zaman da la ilahe illallah'ı bilirse, ilim üzerine olursa işte bu insan nedir diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. İşte bu insan cennete girecek olan insandır. Yani kuru kuruya bu kelimeyi söyleyen değil. Kelimenin manasını bilmeden söyleyen değil. Bu kelimenin ne manaya geldiğini bilerekten, kendisinden ne talep ettiğini bilerekten bu kelimeyi söyleyen insan cennete girecektir diyor Peygamber. Ki Allah Zuhruf suresinde ne diyor arkadaşlar? İlla men şehide bil haqqi ve hum ya'lemun. O La ilahe illallah şehadet edip de bilerek bunu söyleyenlerin şefaati Allah'ın izniyle hak edeceğini söylüyordu Allah Subhanehu ve Taala. Ki şehadet dediğimiz olay, biz İslam'a giderken eşhedü en illallah dediğimizde, şehadet ediyoruz dediğimizde, şehadet ilimsiz olmaz arkadaşlar. Şahitlik ilimsiz olmaz. Mesela kadı adamın birini yanına çağırdı. Öyle değil mi? Şahit olarak çağırdı. Ve adam şehadet edeceği mesele hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Bu adamın şehadeti geçerli midir? Bu adamın şahitliği kesinlikle geçerli değildir. İşte kelime-i şehadetteki de şehadet manası nedir? İlla men şehide bil haqqi ve hum ya'lemun. Bilerek şehadet etmektir. Meselenin aslını bilip, meselenin ne manaya geldiğini bilerekten ne yapmaktır? Şehadet etmektir. Ki zaten bir konu hakkında cahil olan bir insan... Onun hiç elinde bulunmamış gibidir. Yani eğer bir insan bir konu kendisine sorulduğu zaman o konu hakkında hiçbir bilgisi yoksa bu demektir ki o adam nedir? Cahilü şey'i kefakilihi. O bir şeyin cahili onu kaybeden gibidir. Onu hiç bilmeyen gibidir. Öyle değil mi? Aynı şekilde la ilahe illallah söyleyen bir adam da cehalet üzerine bunu söylüyorsa... Veya kendi ilmiyle, bilerekten, ihtiyarıyla değil de babadan görme bir şekilde bu kelimeyi söylüyorsa bu kelime kendisine ne yapmaz? Bu kelime kendisine fayda vermez. Belki başlangıç olarak ondan duyan bir insan ona Müslüman muamelesi yapabilir. Fakat kelimenin ne manaya geldiğini bilmediğinden dolayı emin olun çok kısa bir dönem sonra kendisinden şirk fiili veya şirk ameli hemen açığa çıkacaktır. O zaman ne diyoruz biz burada? <gülüyor> La ilahe illallah meseletine geldiğimiz zaman ilk etapta bu kelimede ilim olmalıdır. Bu kelimenin ne manaya geldiği bilinmelidir. Bu kelimeyi söylediği zaman bu kelimenin kendisinden ne istediğini kişinin bilmesi lazımdır. Yoksa kuru kuru bilmeden ilim üzerine, cehalet üzerine söylenen bir kelimenin sahibine neyi yoktur? Hiçbir faydası yoktur. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bunun en büyük delili. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Sahihinde, Bukhari ve Müslim'de Yemen'e gönderdiği zaman ne diyordu? İnneke takdimu ala kavmin ehli kitab Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. Sen ehli kitab olan bir kavme geliyorsun. Fesekun evvel ma ted'uhum ileyhi Şehadetu en la ilahe illallah Senin onları çağıracak ilk şey Kelime-i Şehadet olsun diyordu Peygamber. Feinhum <Sessizlik> Arafullahe Eğer onlar Allah'ı bilirlerse Diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi diyeceksiniz ehli kitap zaten Allah'ı biliyorlar. Ehli kitap Allah'ı inkar etmiyorlar ki işte kişinin Allah'ı bilmesi değildir hadisteki kasıt. Ehli kitabın Allah'ı bildiğini Allah da biliyor. Ama Allah ne diyor? Eğer sen onları kelime-i şehadete çağırdıktan sonra onlar Allah'ı bilirlerse diyor. Daha sonra onlara namazı ve zekası öğretiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman buradaki ilimden kastınız nedir? Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde bilmektir. Yoksa bizim babalardan, atalardan gördüğümüz veya Ebu Cehil'deki olan anlayış üzerine La ilahe illallah'ı bilmek insana fayda vermez. Ki La ilahe illallah'ın ilk dersinde anlattığımız gibi La ilahe illallah demek sadece Allah'ın yaratması demektir veya rızık vermesi demektir. Bu manayı müşrikler de biliyorlardı. Bu manayı Yahudiler de biliyorlardı. Ama Allah ne diyor, peygamber ne diyor muazza? Eğer onlar Allah'ı bilirlerse, yani Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde, onların öngördüğü şekilde tanır ve bilirlerse o zaman Müslüman olmuşlardır. Onlara namazı ve orucu öğretiyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Tabi burada ne meselesi vardır arkadaşlar? Burada gördüğümüz gibi ilimsiz olan bir la ilahe illallahın veya babalardan görme bir la ilahe illallahın manası hiç düşünülmeden veya yanlış manayla bilinen La ilahe illallah'ın insana fayda vermediğidir. Ki konunun başındaki ayetimizi hatırlayın, hatırlayınız. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُجْرُحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَّدْ الْأَمْرَ كَسَأَلَى قُلُونَ Onu sor diyor Allah. Kimdir yerden gökten nazik falan? Kimdir işitmeyi ve görmeyi elinde tutan? Kimdir diyor diriyi örüden ölüyü diriden çıkartan, kimdir kainatın işlerini tedbir eden Allah diyeceklerdir. Ama onların bu şekildeki bilgileri onlara fayda vermedi. Neden? Çünkü la ilahe illallah'ın manası bu değildi. La ilahe illallah'ın manası tabutu inkar ve sadece ve sadece Allah'a ibadet etmekti. Tabi onlar bunu bilmediklerinden dolayı bu la ilahe, bunların bu bilgileri Allah'ın yaratıcı olması, rızık vermesi müşriklere fayda vermemişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla savaşmıştı. O zaman bugün de La ilahe illallah deyip de La ilahe illallah'ın manasını bilmeyen veya ne söylediğini bilmeyen veya sadece bir defa babasından duymuştur veya ilkokulda din öğretmeni söyledi diye söyleyen bir insan ne değildir arkadaşlar? Bunun La ilahe illallah'ı kendisine kesinlikle fayda verme çünkü ilim değildir. Hatta bundan daha kötü olanı yani adam ne bize la ilahe illallah belki duymamış bile zaten benim nenem hafızdı, benim dedem hocaydı, benim babam Kur'an okurdu gibi babasının dedesinin yapmış olduğu birkaç fiil ile kendisinin Müslüman olduğunu ispatlamaya çalışır. İşte bu da nedir arkadaşlar? Bu da ilimsizlik ve la ilahe olan cehalettir. O zaman şimdi belki karşımıza bu ilim noktasında şöyle bir soru çıkabilir. Biri bize diyebilir ki yani bugün insanların birçoğu bu noktada cahildirler. Ve biz alimlerimizin cehalet özürdür dediklerini biliyoruz. İtikat noktasında cehalet özürdür dediklerini biz ne yapıyoruz? Biz biliyoruz diyebilir. Başlangıç olarak arkadaşlar alimlerin hepsi tevhid noktasında cehaletin özür olacağını söylememişlerdir. Öyle değil mi? Alimler bir dakika bir nokta bir defa bu noktada iki kısmı ayrılmışlardır. Bir grup, malum müneddini bir darura herkesin bilmek zorunda olduğu Dinin aslı olan meselelerde cehaletin özür olmayacağını söylemişlerdir. Bu konuyu uzatmayacağız çünkü ikinci görüşe göre konuşacak olursak, yani la ilahe ee, kitte, cehalet özürdür diyen alimlerin görüşüyle konuşacak olursak, bu alimler de her cahilin cahil olacağını, cehaletinin makbul olacağını söylememişlerdir. Mesela cehalet meselesi, usulü fıkhsa, avaridul ehliye içerisinde geçer. Bakınız herhangi bir usul kitabına, Göreceksiniz ki alimler ne diyor arkadaşlar? Müslümanların içinde yaşayan veya darül İslam'da yaşayan darül İslam'dan da ilmin içinde münteşir olduğu ilmin yaygın olduğu yerde yaşayan insanın cehalet iddiası kesinlikle makbul değildir. Cehalet iddiası kesinlikle makbul değildir. Bakınız İmam Suyuti'nin eşbah ve nezairine Orada kimden cehalet davası kabul edilir? Kimden edilmez? Başlığı altında müminlerin arasında yaşayan İlim ortamı olan yerde yani. Başka bir deyimle. Yaşayan insanın cehaleti ne değildir? Makbul değildir derler. Aynı şekilde Karrafi Furuk kitabında eğer kişi cehaletini def edebiliyorsa bu cehalet onun için özür değildir. Kişi cehaletini def edebiliyorsa yani elinden bu cehaleti götürüp de ilim elde edebilecek bir ortam varsa ve kişi böyle bir şey yapmıyorsa bu cehalet özür değildir. Aynısını Hanbelilerden İbn-i Luham ne kitabında? Kava'i kitabında aynısını ne yapmıştır? Söylemiştir. Eğer kişi kendisi öğrenmiyorsa, taksir veya tefrik içerisindeyse, aldırmıyorsa, bunun özrü kesinlikle geçerli değildir. E bugünkü insanlara baktığınız zaman, ilim her tarafta yaygın bir vaziyette. Tevhidi anlatan insanlar her yerde tevhidi anlatır bir vaziyette. İnsanlar Allah'ın dininden yüz çevirmişler. İnsanlar kendileri öğrenmiyorlar. Velev cehalet geçerlidir diyen alimlerin görüşüne göre bile, bu insanlar cehaletle ne değillerdir? Cehaletleri mazur değildir. En basit bir dünyalık ilme yıllarını verebilen insanlar, bir gitar çalabilmek için 5-6 yılını yurt dışında eğitimle geçiren insanlar veya basit bir maaş işin için senelerini üniversiteye girmek için sarf eden insanlar, eğer sevhidi öğrenmek için bir şey sarf veya hiç düşünmüyorlarsa, bu insanlar zaten nedirler arkadaşlar? Dine girmeden önce, i'arat yönünden bu insanlar kafir edirler. Bakınız zaten cehalet geçerlidir diyen alimlerin görüşüne. Genelde ne derler? Uzak bir bölgede yaşayan مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَّةٍ بَعِيدَهِ اَوْ حَد۪يثُ bir İslam. Kim, İslam'a yeni girmişse veyahut da neyse, İslam'a yeni girmesiyle beraber veyahut da uzak bir tarafta yaşıyorsa kendisine anlatacak bir insan yoksa bu insanı cehaletle mazur görmüşlerdir. Yani eğer ikinci görüşü alırsak, cehalet vardır diyen alimlerin görüşünü alırsak, alimlere zulmetmeyelim. Alimler herkes cehaletle mazurdur dememişlerdir. Öyle değil mi? Hatta bir usulcünün çok güzel bir sözü vardır. İnner zehle ismun vel ismu la yuberriru el isme. Diyor ki cehalet başlı başına nedir? Cehalet başlı başına bir günahtır. Öyle değil mi? Çünkü Allah bize öğrenmeyi Allah bize öğrenmeyi fark kılmıştır. Hele özellikle bize tevhid noktasındaki meselelerde ''Se'lem ennehu la ilahe illallah'' demiştir. Bize öyleyi fark kılmıştır. Kişi zaten cahil bırakmışsa kendini bu büyük bir günahtır. Ve günah kendinden sonra gelen daha başka bir günaha ne yapmaz? Meşru kılmak Yani zaten adam kendisi cahil kalmayı istemiştir din noktasında. Ve küfür ameli işliyorsa birinci günahı, ikinci günahını ne yapmayacaktır? İkinci günahını meşru kılmayacaktır. Ve bu konuda isteyen istediği noktada ne yapsın? İstediği bir usul kitabından, usulü fıkıh kitabından avaridul ehliye, ehliyetin engelleri kısmında cehalete baktın El avaridul muktesebe, insanın kendi kazandığı veya insanın kendi eliyle olan engeller başlığı altında cehalete baktın Göreceksiniz alimlerin getirmiş olduğu şart nedir? Kişi yaş İslam e, beldesinde yaşıyorsa bu insan cehaletle mazur değildir. Ve hemen açıklıyorlar. İslam beldesinde yaşayan neden mazur değildir? Çünkü ilim İslam beldesinde yaygındır. Hiç kimseden cehalet davası kabul edilmez diyorlar. O zaman bugün ilim her tarafta vardır. İnsanların elinde internet, insanların elinde televizyon, insanların elinde kişiler, hocalar her yerde bas bak bunu anlatıyorlar. Ve insanlar aynı şekilde basit bir dünyalık için ömürlerini feda ederken eğer bu noktada hiç kafalarını oynatmıyorlarsa veya umursamıyorlarsa zaten bu insanlar başlangıç noktasında Allah'ın dininden yüz çevirmekle nedirler? Kafirdirler. Ve tekrar diyoruz cehalet özürdür diyen alimlere ne yapmayalım? Zulüm etmeyelim. Yani şu bu anda benim aklıma gelen nakiller alimlerden ki daha birçok alim bu konuda konuşanlar bu şartları ne yapmışlardır? Getirmişlerdir. Yoksa her cahil cehaletiyle özür sahibidir diye alimler böyle bir söz söylememişlerdir. Alimlerden istidlal yapıyorsak, alimlerin sözünü bir konuda kullanıyor isek eğer ne yapmayalım arkadaşlar? Alimlere zulmetmeyelim, alimlerin sözünü olduğu gibi aktarmaya çalışalım. Yine aynı şekilde bu La İlahe şartlarından bir tanesi, bazı insanların zannettiği gibi her söyleyen La İlahe İllallah diyen cennete gitmiyor. Çünkü hadislerde bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne şartlarını getiriyor? Kişi bunu sırf ile söyleyecek, sadık olacak bu sözde ve ihlas ile söyleyecek. Sadece Allah için söyleyecek. Babadan anadan gördü diye değil veya dünyada insanlar kendisine Müslüman muamelesi yapsın diye değil. Allah'ın ahiret gününü istediğinden dolayı, Müslüman olmayı istediğinden dolayı İhlasla bu kelimeyi söyleyecektir ve bu kelimede sadık olacaktır. Münafıklık yapmayacaktır. Bakın peygamberin Layla ilahe diyenlerin cennete gideceğine dair hadislerinden Buhari'de olan bir tanesini okuyalım. Men in ahadin yeşeru en illallah ve enna Muhammeden Rasulullah sıdk'an min kalbihi illa harname Allahu alannar. Harname Allahu alannar. Diyor ki peygamber kim bu kelime-i şahadeti kalbinde sadık bir şekilde söylerse Allah ateşi ona haram kılar. Yani cennete gider. Ama ne şartıyla? Kuru kuru söyleme şartıyla değil. Bu kelimeyi sadık bir şekilde ne yapacaktır? Sadık bir şekilde söyleyecektir. Veyahut da bine ihlas şartına peygamber aleyhisselam eee inna Allah harrama alannari men qala la ilahe illa Allah yabteri bizalika vech Allah. Allah La ilahe illallahı sadece Allah için söyleyen insanlara ateşi ne yapmıştır? Ateşi onlara haram kılmıştır. Yani onlar cennete gireceklerdir. Ama kuru kuru söyleyenler değil. Bunu söylerken sadece ve sadece Allah için bunu söyleyenler, Allah'ı istediklerinden dolayı bunu söyleyen insanlar ne yapacaklardır? Cennete gireceklerdir Bu ateş onlara haram olacaktır. O zaman buradan neyi öğrendik arkadaşlar? La ilahe illallahta sadakat şartı çıdık şartı, doğruluk şartı ve aynı zamanda ihlak şartı. Yani adam bu sözü söylediği zaman, bu sözü sabit kalacaktır ve aynı zamanda bu sözü söylediği zaman Allah'ı istediğinden dolayı, Allah rızası için söyleyecektir. Yoksa toplumsal veya çevresel etkenlerden etkilenerek, dedem benim la ilahe illallah derdi diye bu kelimeyi ne yapmayacaktır? Söylemeyecektir. Veya ne için söylediğini o da bilmiyor. Bu şekil insan cennete ne yapamaz? Eğer biz kalbinde eğrilik olmayan, gerçekten Peygamberimizin bu konudaki hükmünü öğrenmek isteyenlerden tek, aha hadisler önümüzde nedir? Hadisler önümüzde gayet açıktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kuru kuru La İlahe diyenlerin cennete gideceğini ne yapmıyor? Söylemiyor. Bazı şartlar zikrediyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar, La İlahe şartlarından biri, yakın ile insan bunu söyleyecek. Şek, ve şüphe içerisinde olmayacaktır? Şek ve şüphe içerisinde olmayacaktır. Çünkü şek ve şüphe insanın kalbine girdiği zaman bu nifaktır. Ve eğer insan hala dış halinde imana devam ediyorsa bu insanın Müslüman olmadığına delalettir. Yani yine buradan neyi çıkarıyoruz? Okuyacağımız ayet ve hadislerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her la ilahe illallah diyeni cennetle müjdelemiyor. Yakini bir şekilde bilerekten söyleyen ve şek ve şüphe olmayarak söyleyenlerin cennete gideceğini söylüyor. Bakın Allah müminleri vakfederken diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَا Ancak müminler Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şek içerisine düşmeyenlerdir diyor Allah. Allah'a ve Resulüne iman edip şek içerisine düşmeyenlerdir. Yoksa kuru kuru iman etsin diyenler değildir. Bilakis bu sözü söyledikten sonra şek ve şüphe içerisine düşmeyenlerdir. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahip bir hadiste diyor ki: Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Rasulullah. La yelqa Allah bihima abdun gayra shakkin fehima دخل الجنه. Peygamber diyor kim bu kelimeyi söylerse Allaha la, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah ve enni Muhammedun Rasulullah. Bu kelimeyi söylerse diyor Peygamber ve kul eğer bu kelimeyi söyledikten sonra onda şek şüphe içerisinde olmadan yakın üzerine bunu söylerse bu kişi ne yapacaktır? Cennete girecektir. O zaman her la ilahe illallah diyen cennete ne yapamıyormuş? Giremiyormuş. Cennete gidecek olanlar kimlerdi? Tavutu inkar eden öyle değil mi? Bu kelimeyi nut eden, bu kelimenin ne manaya geldiğini bilen, bu kelimede ihlaslı olan, ve bu kelimede şek ve şüphe içerisinde olmadan bu kelimeyi söyleyen insanların cennete gireceğini bütün hadisleri bir araya topladıktan sonra anlıyoruz. Ve yine uzun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Hureyre ile olan konuşmasında anh, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor git bu duvarın arkasında kimi görürsen kelime-i tevhidi yakın ile söylüyorsa onu cennetle müjdele diyor bu duvarın arkasına git diyor, hangi Müslümanı görürsen, kelime-i şehadeti yakın ile söylüyorsa, onu cennetle müjdele. Bakın, kelime-i şehadeti söylüyorsa cennetle müjdele demiyor. Kelime-i şehadeti yakın üzere söylüyorsa, bunu cennetle müjdele. O zaman, buradan bir şartını daha çıkardık La ilahe illallah'ın. Söyleyen insan, bu kelimeyi yakın üzerine söyleyecektir. Öyle değil mi? Şek ve şüphe içerisinde olmayacaktır. Tabi şimdi mesela, İnsanlardan bazılarına ne diyorsunuz? Adamın söylemiş olduğu şu sözü dinleyin. Ve bu adam irca Elin yanında maalesef Müslümandır. Valla diyor namaz kılıyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Zaten eğer kıyamet varsa eğer hesap varsa zaten bize faydası olur. Yok yoksa zaten ne yaptık? Zaten bir şey olmaz. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Veya bir başka biri bana diyordu ki bir zamanlar ben diyor okulda arkadaşlarım bana diyorlar ki ya bu zamanda oruç mu olur? Anadolu Lisesi'nde okuyan satanistlerin içinde okuyan bir gariban, kendini Müslüman zanneden bir gariban diyor ki ben arkadaşlarımdan ya işine Ramazanda oruç tutarken bana dediler ki tabii Ramazanda bu namaza da başlıyormuş. Ramazanlık mevsimlik Müslüman. Ramazanda bir de namaza başlıyormuş. Sadece Ramazan Ramazanda, Ramazan'da Allah'a secde edilir. Namazına bir de şeye başlıyormuş namaza. Tabii bu namaz kılıp oruç tutunca Satanist arkadaşları buna diyorlarmış ki Ya sen ne yapıyorsun? Bu zamanda böyle şeylere mi inanıyorsunuz? Yani ne oruç tutuyorsun kendini aç bırakıyorsun? Sen gerçekten öldükten sonra dirileceğimize veya bir Allah'ın varlığına mı inanıyorsun diyorlarmış. Bizim bu kendini çok akıllı zanneden süper zeka, işte Anadolu Lisesi'ni kazanmış olan vatandaşımız da ne cevap veriyormuş. E ben yapıyorum. Senede bir ayla benim kaybedeceğim bir şey yok. Eğer benim dediğim gibi çıkarsa zaten ben kurtulacağım. Tabii kendi zannında kendisi kurtulacak. Ramazan'dan Ramazan'a kendini aç bırakaraktan kurtulacağını zanneden bu akıllı vatandaş süper zeka öğrencimiz ne diyor eğer benim dediğim gibiyse zaten ben ne yapacağım zaten ben kurtulacağım yok sizin dediğiniz gibiyse bir senelik ney bir senelik bir zarardan benim bir kaybım olmaz öbür tarafta eğer bir ebedi hayat varsa ben zaten ne olmuş oldum ben yırtmış oldum diyor kendince tabi ben de ona ne dedim maalesef dedim, sen bu şek ve şüphenle sen de kafirler zümresindensin hatta onlar ne onlar bari hiçbir şey yapmıyorlar kendilerini aç bırakmıyorlar onlar akıllı kafirler sen bu durumda kendini aç bırakan, öyle değil mi? Boş yere beden jimnastiği yapan bir kafir durumundasın. Yani kendisi de şüphe içerisinde. Kendisi de tam emin değil. Eğer varsa, zaten ben bir şey olmaz. Senede bir aylana yapmam? Kabul etmem. Bu da Anadolu Lisesi'ni veya fen liselerini kazanan süper zeka öğrencilerimizden ne? La ilahe manasını anlamış olan öğrencilerimizden bir örnek olsun dedik. İşte bu insan arkadaşlar asla ve asla bu kelimeyi ne yapmamıştır? Bu kelimeyi söylememiştir. Sadece kendi zanında öyle mi bir kelime söylüyor fakat bu kelime ne Allah'ın istediği ne de Rasul'ün istediği bir kelime değildir demek ki la ilaillallah şartlarından bir tanesi yakın olacak ve insanda şek olmayacak yine la ilaillallah şartlarından başka bir tanesi arkadaşlar bu kelimeyle kişi amel edecektir yani yedi altıncı şartımız oluyor Allah-u Alem bu kelimeyle kişi ne yapacaktır? Amel edecektir. Ve kuru kuru bu kelimeyi söylerse ve bunun manasını da bilirse ve yakın üzere de söylerse ve gerçekten ihlas ile söylerse ama amel etmezse bu kelimeyle bu insan yine ne olmaz? Bu insan yine İslam dairesine girmeyecektir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yanında amelsiz bir iman mefhumu yoktur. İslam'da Amelsiz bir iman mefhumu yoktur. İman dedik mi İslam'da? Ameldir. Hatta iman Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak kullanılır. İş oluş eylem bildirir iman. Amelsiz bir iman yoktur. Ki biz daha la ilahe illallah'a girerken, la derken tağutu inkar etmek diyorduk. Daha tam İslam'a tahakkuk ettirmeden dahi, Allah bizden amel istiyor. Tağutu inkar etmemizi istiyor. Öyle değil mi? Ve ehl-i sünnetin yanında iman neydi arkadaşlar? Ehl-i Sünnet'in yanında iman, ağızla söylemek, kalp ile tasdik etmek ve aynı zamanda organlar ile amel etmek. Ehl-i Sünnet'in itikadının bu olduğuna dair delilimiz ne derseniz İbni Kesir'in tefsirinin hemen başından İmam Şafii Ahmet Malik ve Selef alimlerinin iman hakkındaki tanımına bakabilirsiniz. Bakara'nın ilk ayetlerinde ''Ellezîne yu'minûne bil gâyd'' diye Bakara'da bu ayetin tetsirinde bakabilirsiniz. Veyahut da Aynı zamanda İbn Abdülber'in Semhiz kitabından ki bunun zaten Türkçesi Allah-u Alem bildiğim kadarıyla yoktur. O da bu konuda ne yapıyor? İcman haklı ediyor. Ve İmam Bukhari'nin sahihinden iman kitabına ne yapabilirsiniz? İman kitabının hemen başına bakabilirsiniz. Daha hadislere geçmeden önce Ehl-i Sünnet'in itikadını ne yapıyor? Ehl-i Sünnet'in itikadını bize yansıtıyor. Veyahut da Ehl-i Sünnet'in itikadının açıklanması şerhi kitabından. Ve el ehl-i sünnet alimlerinden getirmiş olduğu iman tanımlarına ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz. O zaman kişi bu sözü söylediği zaman bu sözün bütün gerektirdikleriyle de ne yapacaktır? Amel edecektir. Yoksa kuru kuruya la ilahe illallah demek Allah'ın yanında ne değildir? Geçerli değildir. Ta ki itaat ve amel olana kadar. Ki inşallah bu konuyu fazla uzatmıyorum. Çünkü la ilahe illallah bozan unsurlarda bu meseleye değineceğiz. Amelit terkin ne manaya geldiğine zaten değinileceğinden dolayı fazla uzatmıyorum. Yalnız Allah subhanahu wa Taala ne diyor arkadaşlar? قُلْ اَتِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا la الْكَافِرِينَ De Deki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer onlar itaatten yüz çevirirlerse deki Allah kafirler grubunu sevmez. Bakın Allah itaatten yüz çeviren insanlar kafir diyor. Ali İmran'da. Bundan daha açık bir ayet Nur suresinde Allah ne diyordu? مِنْ مِنْ ve yekuluna amennâ billâhi ve birrasûli ve atâ'nâ. Sümme yetevellâ tarîqun minhum min Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup taaatten yüz çevirirler. Çünkü Kur'an'da tevelli taaatten olur. Ve sümme yetevellâ tarîqun minhum min Sonra onlar yüz çevirirler ve diyor Allah. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor. İtaatten yüz çeviren, amelden yüz çeviren ve la ilahe illallah diyen insanların Allah Subhanahu ve teala iman etmemiş olduğunu bize ne yapıyor? Bize bildiriyor. Ki dediğimiz gibi bu konu la ilahe bozan unsurlarda amelin tercih kısmında uzun uzun nakillerle ne olacaktır? Gelecektir. Yine la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Yedinci şart diyelim. Bu kelimeyi sevecek ve bu kelimenin ehlini sevecektir. Bu kelimeyi sevecek ve bu kelimenin ehlini ne yapacaktır? Ve bu kelimenin nehlini sevecektir. Zaten imanın asıllarından bir asıl da iman sevgi üzerine bina edilir. Öyle değil mi? Sevgisiz bir iman düşünülemez. Allah subhanehu ve ne diyordu? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ve ladin'e amelu eshedu hubbillah. İnsanlardan bazıları Allah'ın dışında ortaklar edinirler Allah'ı seviyormuşçasına onları severler. İman edenler ise Allah'ı daha fazla severler diyordu Allah Subhanehu ve Taala. İman edenler Allah'ı daha fazla sever. Yine Peygamberimiz ne diyordu? Aul thaqoor imani al hubb ve İmanın en sağlam kulpu ne yapmaktır? İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek. Ve Allah için ne yapmaktır? Allah için buğz etmektir. Bu da neye delildir? Allah'ı ve Resulünü sevdikten sonra bir de onlar için sevmek. Yani Allah'ı seven insanlara, Allah'a iman eden insanları sevmek ve Allah'tan uzaklaşan, tatı inkar edemeyen, La ilahe illallah'ın hakkını yerine getiremeyen veya ordular kurup buna karşı duran insanlara karşı ne yapmaktır? Buğz etmektir. Yine Peygamberimiz kendi sevgisinin İman esası olduğunu belirtirken ne diyordu? La yu'minu ahadukum hatta akuna hatta akuna uhabb ileyhi min validihi ve ve Sizden biri ben ona babasından, çocuğundan ve insanların tümünden daha sevimli olmadan bir müddetçe iman etmiş olmaz diyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bu Allah'a ve Resulüne iman etme ve bu iman gereği onları sevme, öyle değil mi? Onları sevme la ilahe illallah şartlarından biri. Ve aynı şekilde la ilahe illallah'ın ehlini sevip de onları dost tutup da la ilahe illallah ehli olmayanlara karşı buğzetme de la ilahe illallah'ın nelerindendir? Şartlarındandır. Ki kafiri seven bir insan ne kadar la ilahe illallah derse desin Müslüman olamaz. Veya Hristiyan ve Yahudileri seven bir insan... Ne kadar la ilahe illallah desin Müslüman olamaz. Allah ne diyordu? اَتَجِدُوا قَوْمًا Sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların Allah'a ve Rasulüne karşı düşmanlık yapan, onları bir sefa, kendini bir sefa alan insanları sevdiğini göremezsin. Yani Allah imanla bunların sevgisinin bir katte toplanmayacağını bir de haber veriyor. Yine Allah münafıklardan bahsederken ne diyordu? Hani onlar iman ettiğini iddia ediyorlardı ya. "Ve Eğer onlar Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Resul'e indirilen Kur'an'a iman etmiş da o Yahudilerine ne yapmayacaklardı? Onları dost tutmayacaklardı. Hristiyanları dost tutmayacaklardı. Kafirleri dost tutmayacaklardı. Diyor Allah subhanahu ve Teala. Yani onlar ne kadar iman ettiklerini söylerse söylesinler, Allah onların imanını yalanlıyor. Nasıl ki Allah tağuta muhakeme olan insanın iman ettiğinde de imanını yalanlıyor idiyse, aynı şekilde Allah ne yapıyor arkadaşlar? Allahu Teala, kederi seven bir insan ne kadar da iman etse diyor Allah subhanahu aleyhi ve Teala. Onlar asla ve asla eğer Allah'a iman etmiş olsalardı, Resulüne iman etmiş olsalardı, Resule indirilene iman etmiş olsalardı, onlar bunları ne yapmazlardı? Onlar bunları sevmezlerdi. İşte buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Ki bu, bu konuyla aslında bu son iki konu bayağı uzatılması gereken konu. Ben neden kısa olarak zikrettim? Çünkü vela ve bera konusu, gelecek, dostluk ve düşmanlık konusu, la ilahe illallah bozan unsurlarda ve aynı şekilde ee, amel meselesi bu kelimenin manasıyla amel etmek meselesi yine burada uzun uzadıya geleceğinden dolayı ne yapmıyoruz fazla uzatmıyoruz Evet. burada ne anladık arkadaşlar sonuç olarak şunları söylemek istiyoruz Kur'an ve sünnet naslarından çıkarmış olduğumuz sonuca göre kuru kuru her la ilahe illallah diyen ne yapmıyordu cennete giremiyor Allah ve Rasulü bu kelimeyi söyleyenler için bazı şartlar koşmuştu ki bunun en bariz örneği de ilk neslin bu kelimeyi yaşayışıyız. Öyle değil mi? Ve biz de bu şartları aciz araştırmamız ve alimlerin görüşleri ve özellikle Kur'an ve sünnet ışığında bu şartları ne yapmaya çalıştık? Beyan etmeye çalıştık. Ki daha ne kadar uzun uzun anlatırsak hem La İlahe İllallah'ın hakkıdır. Çünkü bu kelime nedir arkadaşlar? Bu kelime var olan, en büyük kelimedir. Bu kelime necat kelimesidir. Söylendiği zaman İnsanın dünya eğer hakkıyla, şartlarıyla söylenmişse insanı dünyada azizlerden kılan ve ahirette ise cennet ehlinden kılan kelimedir. Bir kefeye kolduğu zaman karşısında dağları yerle bir eden bir kelimedir. Öyle değil mi? Bu kelime öyle bir kelimedir ki İlk neslin bu kelime uğrunda Allah'a en sevimli olan peygamberlerin, Allah'ın razı olduğu sahabenin bu kelime uğruna kanlarını, canlarını, ailelerini, her şeylerini feda ettikleri bir kelimedir. Bu kelime öyle basit bir kelime değildir. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın hakkıdır. Ne kadar beyan edilirse edilsin neyidir? Hakkıdır. Biz sadece kendi acziyetimizle beraber elimizden geleni anlatmaya çalıştık. Yalnız burada bu nokta dediğimiz bir noktaya değinmek istiyorum ben. Burada belki bazı kardeşlerimiz derler e, ayetler, hadisler çok açık. Ancak kalbinde eğrilik olan bir zındık bunlara muhalefet eder. Yoksa ayetler ve hadisler bu konuda çok açık. Öyle değil mi? Yalnız bugün insanların birçoğu böyle. Yani hatta %90'ı diyebiliriz. Adam diyebiliriz. İnsanların birçoğu böyle. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Biz buna diyoruz ki çokluğa aldanma. Çünkü Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bak senin Rabbin Kur'an-ı Kerim'de hidayet kaynağında senin dünya ve ahiret mutluluğun olan bu kitapta çoğunluktan nasıl bahsediyor Allah? Allah subhanahu ve sellem ne diyor? وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlardan birçoğu Allah'a koşmadan iman etmezler diyor. Bu Rabbimizin neydir Rabbimizin muhkem olan ayetidir. Rabbimizin muhkem olan ayetidir. Onlardan birçoğu ne yapmazlar? Onlardan birçoğu Rabbine şirk koşmadan iman etmezler. Eğer sen bugün çoğunluğu bu haldeyorsan, Allah zaten çoğunluğun şirk içerisinde olacağına hüküm koymuştur. Yusuf suresinde. Yine Allah peygamberimize ne diyor arkadaşlar? وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer sen yeryüzündeki çoğunluğa tabi olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama. Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çoğunluk değildir hakkın göstergesi. Öyle değil mi? Çoğunluk hakkın göstergesi değildir. Ne diyor allah Teala? Ben ekseruhum la ye'alemun. Velakinne ekkaren nasi la yeşkurun. İnsanlardan bir çoğu şükretmezler. insanlardan bir çoğu ne yapmazlar? insanlardan bir çoğu bilmezler. insanlardan bir çoğu iman etmezler. Diye Allah-u Teala çoğunluktan hep bu şekilde bahsetmiştir. Ve bu konuda hiçbir şekliniz şüpheniz olmasın. Yani insanların çoğu bu halde olabilir. İnsanların çoğu küfür içerisinde olabilir. Hazreti Musa kavmine diyordu ki: "İntekfurun entum ve ardi hamid." Siz de sizinle beraber bütün yeryüzünde kafir olsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah'ın size ihtiyacı yoktur diyordu Hazreti Musa. Öyle değil mi? İnsanların birçoğu da ka hepiniz siz ve yeryüzündeki herkeste kafir olsa ne yapmayın boşuna. Hiç Tatalanmayın. Allah'ın neyi yoktur? Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla ilgili Allah Subhanehu ve Teala'nın neyidir? Çoğunlukla ilgili Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmüdür. Ve arkadaşlar yine bu noktada dikkat çekmek istediğimiz şey bu ümmette şirk kaçınılmazdır. Bu ümmette şirk vaki olacaktır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde bunu bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Nebi Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıyametten öncesini anlatırken dadiru bil a'mal fitanen keqta'il leylil muzlimi. O, "Karanlık gece gibi günler gelmeden amellerde acele ediniz." diyor. Yumsir raculun muslimen ve yusbihu kafira ve yusbihu muslimen ve yumsi kafira. İnsanlar mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak akşamlayacak diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani riddet çoğalacak diyor Peygamber. İnsanlar mümin olacak, kafir olacak. Mümin olacak, ne olacak? Kafir olacak. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu bize arkadaşlar? La tettabi anna sunan an kana kablakum şibran şibran ve jraan Hatta o daxr u jhna la daxr diyor? Siz, sizden milletlerin sünnetlerine, yollarına, <gülüyor> adım adım, <gülüyor> karış karış. karış <gülüyor> özür dilerim zira zira tabi olacaksınız diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam öyle değil mi bu kim onlarda hata diyor onlar kelerin deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz yani onlar bir deliğe girseler siz de onların peşinden gireceksiniz başka bir rivayette peygamberimiz diyor onlar annelerini nikahlatalar yolda anne anneleriyle zina yaparlar yol ortasında siz de aynısını yapacaksınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe soruyor, Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulallah? Başka kim olabilir ki diyor Peygamber. O zaman Peygamber bu ümmetin Yahudi ve Hristiyanlara bir olacağını haber vermiştir. Çoğunun küfür içerisinde olduğuna bakıp da aldanmayalım. Kendi kendimizi kandırmayalım. Nasıl ki Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarını tahrip ettiler, nasıl ki onlar ilim adamlarını Rabler edindiler, nasıl ki onlar Allah'a peygamberlerin zatında şirk koştular, Nasıl ki onlar ne yaptılar? Onlar Allah'tan başkasına dua ettiler. Fayda ve zararları Allah'tan başkasından beklediler. Onlar helal ve haram yetkisini Allah'a ve Resulüne değil de kendi ilim adamlarına verdiler. Aynı şekilde bu ümmet de peygamberin haber vermesiyle sadık-ı olan peygamber, konuştuğu vahiyden başka bir şey olmayan peygamberin haber vermesiyle bu ümmet onlara karış karış tabi olacak diyor peygamber aleyhisselatü vesselam. Hani nasıl ki onlar bu noktalarda şirk koştular, Aynı şekilde bizim peygamberimizin dediği de gerçekten ne oldu? Tahakkuk etti. Nasıl ki onlar helal ve haram yetkisini ilim adamlarına verdiler. Onlar ilim adamlarına verdiler kafir oldular. Bizimkiler ise veya bizimkiler demeyelim de olan müşrikler ise parlamentoya vererek Allah'a ve Resulüne harp ilan ettiğini gece gündüz haykıran bir sisteme oy vererekten başa getirerekten aynısını yaptılar. Onlar peygamberlerine dua ettiler. Allah'ın dışında bizim burada var olanlar ise ne yapıyorlar arkadaşlar? Veli veya salih insan diye isimlendirdikleri insanlara dua ediyorlar. Allah'ın ismi dahi geçmez bu insanların dualarında. Helümme cerra. Siz gelin bunu ne yapın? Siz gelin bunları çoğaltın. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? La tequmus sa'a hatta telhaka kabailun min ümmeti bilmüşrikin. Benim ümmetimden bir grup müşriklere katılmadığı müddetçe ne olmayacaktır? Kıyamet kopmayacaktır diyor. Ve yine diyor benim ümmetimden bir grup puslara takmadığı müddetçe kıyamet kopmayacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bu ümmette şirk açığa çıkacaktır. Bu ümmette insanlardan bazıları ne olacaktır? İnsanlardan bazıları müşrik olacaklardır. Hatta Peygamber vefat eder etmez. asıl siyeri okuyun. Hazreti Ebu Bekir dönemini ne yapın? Hazreti Ebu Bekir dönemini okuyun. Ne oldu arkadaşlar? Ebu Hureyla Sahihindeki hadise ne diyordu? Peygamber ne zaman ki vefat etti. Ebu Bekir de halife oldu ve kefara men arap. Araplardan kafir olanlar da kafir oldu. Nasıl açıklıyorlardı arkadaşlar? Kimisine göre iki mescidin dışında yeryüzünde Allah'a ibadet eden insanlar kalmamıştı. Hepsi kafir olmuşlardı. Kimisine göre ise Mekke, Medine ve sahil taraflarında bir yerde, bir mescit haricinde hepsi ne olmuşlardı? Yani Mekke çevresi, Medine çevresi ve yakın olan insanlar ve uzaklarda bazı bir yer dışında bütün peygambere iman etmiş olan insanlar kafir oldular. Öyle değil mi? Ve hurubu ridde diye okuyoruz biz bu savaşları. Hz. Bu Bekir'in mürtedler ile yapmış olduğu savaş. Dikkat derseniz sahabe demedi orada. Ya men kale la illallah dehelel cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete gidecektir. Veya ya bu kadar insan da mı kü küfür ameli içerisinde? Veya bu kadar insan da mı kafir olacak? Diye böyle bir şey ne yapmadılar söylemediler. İlk etapta Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir sadece diyor ama bunlar ile ilahe illallah diyor. Sana Hazreti Ebu Bekir durumu açıklayınca öyle değil mi? Bütün sahabe bunlara ziddetinde icma ediyorlar ve bunlarla mürtetler gibi ne yapıyorlar? Mürtetler gibi savaşıyorlar. O zaman daha peygamber aleyhissalatü vesselamın daha vefatı yeniyken daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüntüsü tadayken neydi insanların Yüzden neredeyse 90-80'i ne olmuşlardı dinden iftira etmişlerdi. Eğer Peygamber'i görenler dinden iftira edebiliyorlarsa varım bugünkü insanların haline yapın siz düşünün. Vahcaba diyorum bu alimler fıkhı kitaplarında bu mürtet babını niye yapmışlardır? Bütün fıkhı kitaplarında mürtet babu vardır. Öyle değil mi? Riddet babu vardır. Riddet nedir? Kişinin İslamından sonra küfre girmesidir. Eğer böyle bir şeyin vuku bulması veya böyle bir şeyin meydana gelmesi e, mümkün olmayan bir şey olsaydı, âlimlerin kitaplarında böyle bablar açması ve bu konuyu uzun uzun zikretmesinin de bir manası olmazdı. Bu da benim dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim son nokta. Rabbim bizi dünyada bu kelimeyi söyleyen, bu kelimeyle amel eden inkar inkara tahakkuk ettiren ve Allah'ın razı olacağı şekilde bu kelimeyi yaşayan ve bu kelime için yaşayan ve bu kelimeyi yaşatanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.